All <tiny> right. <noise> Sevgili dostlar, e, Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bu haftada birlikteyiz. E, programın, ben Ercüment Gürçay, programın e, yayımında Ömer Şahin yine bana destek oluyor. E, bugün, geçen hafta programın sonunda e, sizlere duyurmuştum, işte önümüzdeki hafta bir konuğum olacak ve Heyecanlı o günden duyuyorum. Heyecanım bugün de devam ediyor. İnsanların hayatında çok önemli insanlar vardır. Yani, Muammer Ketencoğlu da benim için öyle bir insan. Yaklaşık 30 yıla yaklaşan bir dostluğumuz olduğu... Acı tatlı bir sürü şeyi paylaştık. Yani keyiflanlarımız da oldu, sıkıntılarımız da oldu birbirimize e, anlattığımız, paylaştığımız. Bugün stüdyoda e, Muammer konum. E, hoş geldin Muammer. Selam Ercü. Ercü <gülüyor> diyorum ben. Yani Eyvallah. programın dışına da hani tamam. e, evet. hayatımız neyse burada evet. buraya da onu taşıyalım diye düşündüğüm için e, sen de benim için son derece özelsin. Zaten. Bu Çok. iş karşılıklı olmasa bu kadar sürmezdi, değil Çok mi? Umarım daha uzun yıllar sürsün muameacım. İyi yaşadıkça. Eyvallah. Umarım, Umarım. Şey iyi ki şarkı kısaca bahseder misin dinleyicilerimize? Ee, bu şarkı yakın zamandan bir kayıttı. Hı -hı. Ee, İranlı müzisyen Siavesh Şahani Savaş ve Barış adında bir albüm yaptı. Hı -hı. Ee, o albümün açılış parçası. Ee, her zaman gündemimizde zaten gitgide de artan bir şekilde evet. gündemimizde savaş ve barış meseleleri. Maalesef. Dolayısıyla e, hem ona gönderme yapmak istedim hı hı. hem de e, biraz... Babil'den sorunun genel havasına da uygun değil mi? Alt efektleriyle filan dönüşsündür. Aynen öyle. Aynen öyle. Harika, harika. Yani öyle yumuşak bir giriş yapalım dedim. Eyvallah. Şimdi, e, şimdi geçen gün oturup bir hesapladım abi. Sen aşağı yukarı 22 yıldır radyoda program yapıyorsun. Yani 1100 küsür program. 22 buçuğa doğru gidiyoruz. İşte evet. 1100 program az bir sayı değil. Şeyi hatırlıyor musun? İlk programda ne yapmıştın ya da nasıl bir duygu çıktıktan sonra neler yaşadın? Hiçbir şey hatırlamıyorum desem. <gülüyor> ya emin benim için de öyle abi şimdi bu 39. program ilk programı şimdi bazen oturup geri dönüp dinliyorum. O gün mesela stüdyodan çıktığımda tamam dedim ya bitti bu iş yani. İşte Emin önüne yürüyorum Galata Köprüsü'nden işte haftaya olacak mı, ne yapacağım o düşüncelerle. Neyse ki başta Ömer abi olmak üzere Herkes gerçekten çok büyük destek verdi. İşte yeni yeni yine öğrenmeye devam ediyorum tabii. Hep şunu konuşuyoruz, hı. yaptıkça öğreniyoruz. Her doğru. şey. Evet evet. Aynen aynen. Savaşa giden askerler de ne yazık ki ne yaptığını bilerek gitmiyorlar. Belki bilseler evet. <gülüyor> evet. vazgeçerler, geri dönerler filan. Aynen. Ee, ben de öyle. Yani sevgili Cem Madra ile telefonda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı hı. Ondan sonra bir şekilde. Geldik buraya programı yaptık ama yani burası değildi o zaman tabii şeydiydi. Biliyorum yani, harbiydik. Harbiydiydi. E, Valla ne çaldım nasıl konuştum <gülüyor> aynen, hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Evet, evet. Ben o programı zaten hiçbir yere koymadım abi yok öyle bir şey yani <gülüyor> rüzgarda dolaşıyor o ses ama yani. <gülüyor> ...mutluyum ama... ...açık ama adet olmaktan... ...şu olmasa kayıt altında... ...bizimki o kayıt altında değil sanıyorum... ...öyle, öyle mi? <gülüyor> Muhtemelen yani o kayboldu... ...yalnız ikinci programın notlarını buldum... ...doğru... ...radyo benim hayatımda çok önemli Muammer... ...çocukluğumdan beri yani... ...işte radyodan dinlediğim şeylerle... ...biraz Balkan müziğini... E, ...kulağıma aşinaydı... İşte ...Yedikule Samatya'daki günlerden... ...işte Rumca konuşma müzikli bir dildir Rumca sonra müzikleriyle tanıştım filan ama beni asıl yani bu Yunan müziğiyle rebediko ile tanıştıran sen oldun açıkça onu söyleyeyim evvel ben yani çok iyi hatırlıyorum 1991 yılıydı. İşte Korodan ben o zaman Ruhis Dostlar Korosu'na girmiştim. 1-2 yıl olmuştu. İşte bir filme gitmiştik. 1983 tarihinde çekilmiş bir Kosafatiris filmi, evet, Rebetiko. O film zaten hep milattır yani Türkiye Eyvallah. için. Bir Biraz Türkiye'ye geç geldi tabii ama evet. sen o zamanlarda yine Rebetiko müziği yapıyordun. İşte o günlerde bir Cumhuriyet gazetesinde bir haber görmüştük Feriköy'de. İşte bir konseri. Tabi hemen biz o yazdık ajandamıza konser günü oradaydık. Ee, unutulmaz bir şeydi tabii. Rena ve Kosta Sarıoğlu ile. Evet evet aynen öyle. Aynen görüşüyorum öyle. Kosta annesini Çok... kaybetti. Öyle mi? Başı sağ olsun. Ee, hala görüşüyorum Kosta'yla. Dino diyoruz biz ama tabi. Dino and yani ben çok önemsiyorum senin o Türkiye'de Rebetiko'nun tanınması ve yaygınlaşması için yaptığın işleri. Bugün şönör bir... gibi çalışıyordum biraz o günlerde. Bugün, Bugün ama birkaç tane Rebetiko grubu var. Yani onları da ben keyifle tabii ki. dinliyorum ama tabii. senin katkını ben burada vurgulamak istiyorum. Ne yapalım? istersen bir şarkı mı çaldım? Eee, buraya abi? ne koymuşum. Şimdi tabii Zaman içinde birçok proje yaptım ben. Evet. Belki belki zaman yeri gelir değiniriz. Hı hı. projelerden biri 2006-2008 ortası arası e, yürüttüğümüz kadın sözleri topluluğu projesi. Güzel. Yani Anadolu'nun eee Türkiye'de başka dillerde e, kadın duygularını anlatan, kadının hı hı. ağzından yazılmış türkülerini bir araya getiriyorduk. Aynı sahneye hı. taşıyorduk. Evet. Oradan bir kayıt dinleyeceğim. Tamam. Ee, Şu Şenkalataş eski arkadaşımız. Şu şans. Ee, 95 yılından beri e, tanıştığımız Biliyor çok biliyorum. değerli bir. Sayatnova korusundan aynı zamanda. Ha, müthiş bir solist tabii. Harika. Ee, onun seslendirdiği ama kadın sesleri korosunun da arkada vokal yaptığı bir parça var. takta neyin parçanın ismi? Çok güzel. Ee, kaynanasından şikayet eden bir e, gelinin e, duygularını anlatıyor. Tamam, dinliyoruz. Harşun karun şu dansa, her kız kamuntu vetti, horistanımın atı, imi tepahdı sani, megrindi harstanı, Şurtun incayin sin Şuşan şu deyince aklıma şu geldi. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum 1997'de Sarkis Usta'nın bir kaydını yapmıştık açık radyo herbiy stüdyolarında. Biraz daha sonraydı üç, galiba. 90 99 olabilir. Evet, e, tabii unut, unutur muyum? Ve o kayıt ustanın yani hani belli bir kalitede yapılmış tek kaydı. biliyor musun? Memer ve bugün dünyanın dört bir tarafında Ermenistan'dan Amerika'ya kadar işte ne bileyim, Lübnan'dan bir başka ülkeye kadar biz bir sürü yerde ben karşıma çıkıyor o kayıt dinleniyorum. Doğrudur, ne güzel yani ustamı kaybettiğim gibi değerli bir sesi. Aynen. Hani e, uzayda, kesinlikle e, bir yerlerde kalıcı halde tutmak çok önemli. Yani senin ve Açık Radyo'nun e, katkısı çok büyüktür ustamın ses kaydı kesinlikle. Farkındalık meselesi çünkü benim dayım çok e, büyük bir müzisyendi e, fakat Hı -hı. gerek ben yani biz tabi çok küçüktük. Hı -hı. E, e, gerek ben gerek çocukları hiçbir Hı. şekilde e, kayıt almadık. Öldü gitti adam. Evet. Ve o dayımın trompeti kulağımdadır. Lütfen. Yani ben öldüğüm zaman e, o ses yok olacak. Evet evet. O farkındalıkla aslında şey yaptım. Hı. Sanıyorum e, benim fikrimdi bir kayıt. Evet evet evet evet evet. Doğum günü kutlayacaktık o günlerde ustunun. Ee, sen böyle bir şeyi teklif edince yani çok da hoşuma gitti, üç dört türkü kaydetmiştik ve o türkü dediğim gibi hala yeryüzünde dört bir tarafta dolaşıyor, ustanın ruhu şad olsun. Kendi hayatını da anlatıyordu. Evet evet. Çok aynen. tatlı bir aynen. üslubu vardı ustanın. Evet, evet, ruhu şad olsun ne diyelim yani aynen. unutamadığım aynen. insanlardan birisidir. Unutamadığım bir program var mı? Hani bin küsür program içinde şu benim için çok böyle anlamlıydı dediğim bir sürü vardır da yani Vallahi böyle. Çok, çok... var. Ee, yargılanmama yol açan bir program var. Yine Ermeni Öyle mi alantılı tabii. 2001'de hmm. DGM'lik olduk. Öyle mi? Ee, hikayesi uzun ama sonuçta beraat ettik. Anladım abi. Ben Muş. Muş türküleri çalmıştık o zaman. E, Muş'un eski ismini söyledik. Daron diye. Da. Hı -hı. E, Daron söylediğimiz için bölücü olduk. Anladım abi. E, aslında programı dikkatli dinleseler başka şeyler de bulurlardı. Doğru. Ama dinlememişler. Bir de şeye... <gülüyor> Merayet ettik yani. Hı -hı. Bir, bir, de, de ben... bir de unutamadığım Hı -hı. çok komik bir hikaye var. Öyle Şimdi, mi? Nedir abi? E, dediler ki Küba'dan bir sanatçı geldi. Benim biliyorsun kendi sınırlarımı aşma gibi bir Biliyorum. şeyim de var. Biliyorum. Bu program yani Tuna'nın beri yanı daha doğrusu. Tabii. Ee, Balkan müziği programı ama bambaşka müziklerde dinletiyorum. Doğru. Evet. Ortalesef Kaf Kafkasya, Avrupa müzikleri falan dinletiyorum. Hı -hı. E, Küba'dan müzisyen gelmiş denince aman dedim konuk alalım bari. Hı -hı. Kim ismi? Silvio Rodriguez. O oh, mükemmel. Ya şimdi ne uyanır kafamda? Meşhur Silvio Rodriguez Türkiye'ye gelmiş. Kimsenin haberi yok. öyle mi? Eee aldık tamam İyi. dedik her şeyi konuştuk ya yani geldi 17 yaşında bir genç eşi e, e, evet. Türkiye'de Ahmet Kaya bir sürü Ahmet Kaya var öyle değil mi Evet doğru Her ilçede her köyde vardır. E, nasıl toparladın peki? E, yani? e, çalıyordu çocuk Aha. artık toparladık bir şekilde. <gülüyor> Ömer abi duymasın. Çok güzelmiş harika. Yani. Hı hı. Bir de ben hep seni o ilk Feriköy'de gördüğümde çok yakıştırmıştım yani akordiyonla seni. Hani sana sarılmış iki kollarıyla bir bebek gibi... hani ...nefes alıp veren bir çalgı evet. kucağında... ...ne anlamı geliyor abi i̇şte yani ...ne zaman tanıştın... Yani ...tam dediğin gibi... Kimdir yani ...nefes alması... ...yani e, akordiyon gariptir... <gülüyor> ...nefesli çalgı kategorisine giriyor... ...çünkü Öyle mi? körüklü... ...çünkü körüklü havayla iş görüyor... Hı -hı. ...yani bizim... ...üflüyerek çıkardığımız sesi... ...akordiyon... ...hava basarak... ...yani Hı -hı. körüğüyle Hı -hı. veriyor... ...dolayısıyla... E, ...nefesli çal, çalgılar... Hı -hı. ...kategorisine giriyor... ...valla işte çocukluğumda... E, ...o... <gülüyor> ...az önce sözünü ettiğim dayım... ...bana Hı -hı. ilk akordiyonu getirmiştir... ...1950'de alelacele... Hı -hı. ...halk evleri kapanırken... ...öyle mi? E, ...herkes kapa, kaptın, kapanın elinde kalmış... ...onun Hı -hı. şeyleri, demir başları filan... ...bak hocam da bize o zamandan... ...kalmış... E, ...ama sonra tabi okullarda... ...çok değerli müzik öğretmenlerim oldu... Hı -hı. Akordionla başladım, Piyano, e, klavye yıllarca e, düğün müziği yaptım, hı hı. düğünlerde çalıştım salon düğün salonlarında. Sonra İstanbul'a geldik. Mecliye köyde bir yerde galiba değil mi çalışmışsın? Mecliye köyde e, yaklaşık iki buçuk sene aralıksız çalıştım. Hı hı. Sivas Çınar köylülerin düğün salonu hı hı. E, biz tanıştığımızda ama orada çalışmıyordum artık sanıyorum. Peki nasıl oldu Muammer? Yani Boğaz içinde okuyordun sen tanıştığımız zamanlarda bırakmış mıydın ee, galiba 91. Evet tanıştığımızda Sonra çok sevmiştim. Nasıl, nasıl karar verdin abi? Yani ciddi bir şey hani müzik. E, yani şimdi e, programa başlarken yani tonun beri yanına başlarken de Hı -hı. ne yaptığımı bilmeden başladığım için. Anlıyorum. E, okulu bırakırken de ne yaptığımı bilmeden bıraktım aslında. Ama sezgiler belki de ne bileyim yönlendiriyor Biraz, bizi. Yani tutkularımız. ...çok önemliydi hayatımda... Ee, ...kitaplar çok önemliydi... Hı hı. ...Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...kitap okuma kampanyaları... ...düzenliyordum sürekli... Hı hı. Ee, ...aynı zamanda da... ...uyumsuzdum yani... ...okulla ilgili ciddi sıkıntılarım vardı... Hı hı. Ee, ...götüremeyeceğimi düşündüm... ...bıraktım ve hı hı. sıfırdan mecburen... ...hatta bir ara... E, ...Körler Dernekleri'nde de... ...çalıştım, hı hı. hiç hoşuma gitmeyen bir iş yaptım ama... Hı hı. Seçeneğim yoktu o zaman ama sonra yavaş yavaş evet. İstanbul'da kökleşip bir takım özel dinleyicilerin, özel insanların gidip geldiği yerlerin müzisyen olarak çalışmaya başladım. Sanıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nin müzik birikimi de seni müzik beslemiştir değil mi Müzik kültür Müzik ve müzik evet aynı zamanda. Hani dediler ya bu üniversite bir takım yerlere yaslanmamış. İyi ki de evet. yaslanmamış. Evet, Bizim abi. gibiler doğmuş. Evet abi. Yani e, kültürü Türkiye'de ya bilmem ne kültürü diye ayırmak artık e, hiç doğru değil diye düşünüyorum. Tabii. Kültür kültürdür. Oradan e, adam olduk biz Boğaziçi Üniversitesi'nde. <gülüyor> e, çevremdeki insanlar da beni sürekli beslediler. E, ben de hep söyleşilerde söylüyorum. Kendimi e, şeye böyle... Dört 4 4 değil, sekiz kulakla, on beş kulakla Hı -hı. çevreyi dinler gibi hissediyordum. Biliyorum. Her türlü bilgiye, müziğe ve tartışmaya açık bir zihin evet. vardı o zaman. Doğru. İşte bu, bu özgür düşünce yöntemi illaki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Hayat tarzından kaynaklanıyordu. Yani oradan ne insanlar çıktı Doğru. hala da çıkmaya Doğru. devam ediyor. Tanıştığımızda da orada oturuyordun hatırlıyorum. Hisar'da küçük bir ev Hisar'da vardı böyle tepede haykal bir ev vardı. Bir sürü yerde çalıştın o yıllarda yine hayatını sürdürebilmek için onu da çok iyi biliyorum İllaki. yani İllaki. evet. Peki, Manastır dahil Onu konuşacağız İlk konserini hatırlıyor musun abi Yani böyle halka açık ilk konserini ama Ne zaman yaptığın senin için bir Şimdi senin geldiğini Saymamak lazım çünkü hı -hı. O büyük ölçüde Rum toplumuna yönelik Bir konserdi e, İlla ki bir takım Yığınsal konserlere katıldım ama e, 93 başında sevdalık yıllar albümü çıktığı zaman Evet Yavaş yavaş işte öneriler gelmeye başladı Hı hı İlk büyük halk konserini Cunda'da yaptım. Ha, ne güzel. Ayvalık. 8 Haziran 1993. Oo, harika, harika. Tarihi de hatırlıyorum. Aha. İnsanlar e, camlarını açıp dinlediler. Harika, Denizde harika. E, balıkçılar kayıklarında dinlediler. Hatta bir Çok deniz güzel. kepçesi vardı. Deniz kepçesinde de insanlar e, masalarını kurmuştu. Çok güzel. E, denizden İzlemişlerdi filan. O kayıt duruyor mu peki? Var mı yani ses? Ne yazık kaydı ki? Ay harika. Neyse ne yani. Çok kötü bir ses sistemi vardı. Hı hı. Ee, yani o zaman öyle bir enerji varmış ki bende. Ee, onları filan hiç hatırlamıyorum. Gayet keyifli. Hem çaldım hem de çevreden e, hoş bir tepki aldığımı hatırlıyorum. Çok güzel. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Tamam. Ne çalalım abi? Bu da e, 2004 yılından bir kayıt. Tamam. Enka tesislerinde yaptığımız bir. Balkan Yolculuğu Topluluğu konseri. Tamam. Ee, orada Aytunç da vardı. Hı -hı. Ee, kulakları. Evet. Sonra bir. Sınlayamaz. Bir trafik kazasında yitirmiştik. Aynen, ama ben tanıdığım en iyi var. müzisyenlerden biriydikleriniyle. Aynen, aynen. Ve çok tatlı bir insandı. Aa, onun da ruhu şad olsun diyelim buradan. Ama bu kayıtta Aytunç yok. Ee, ben programlarda olduğu gibi konserlerime de hep konuk sanatçı çok alıyorum. Alıyorum. Burada Kemancı arkadaşımız e, yine. 90'ların başından beri tanıştığımız hı hı. Bora Gürel var. Ee, onunla bir klezmer parçası çalıyoruz. Harika. Arap dansı. Ama sonradan fark ettim ki aslında bu Ege'den bir Rum halk şarkısının hı. üzerine yapılmış bir çeşitleme gibi geldi bana. Zaten çok etkileşim var klezmer müziğiyle. Tamam. Yunan halk müziğinin. Tamam. Ee, Arap dansı çaldığımız parçalar. Tamam, tamam. Dinliyoruz. <Gülüyor> Oh, oh, oh. Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den programında bugün sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu konu. Muammer ben bir de sende şu özelliği gördüm tanıdığımdan sonra yani sen hep bir proje insanısın aslında hep birlikte işler yapmaya çabaladın. İlk yani hatırladığım projen 93-97 yılları arasında yaptığım bu... ...yeryüzünü yedi rengi projesiydi. Sonuçtan böyle tek adam sistemine karşıyız. Evet gerçekten. biliyorum, biliyorum <gülüyor> ama işte zenginliğin belki de oradan geliyor abi. Yani sen tek başına gitmiyorsun, işte birileriyle birlikte onlardan öğrenerek... ...bir şeyler onlara anlatmaya çalışarak. Ya öğrenerek, tıklı... e, birbirini geliştirerek. Tabii açık radyo gibi. Onları öğreterek. Yani böyle evet kolektif bir şey ve birlikte öğrenerek, birlikte yürüyerek... Sonra bu kompanya ketenci hatırlıyorum ben, değil mi? Yine aynı yıl aynı yıllarda proje. aşağı yukarı İvi Dermancı vardı, Orhan. Tabi Orhan Osmanlı yıllarca. Cengiz. Ee, İvi Dermancı Cengiz. Efendim, daha sonra Stelio Berber. Stelio Cengiz vardı sanırım. Cengiz de katılıyordu. Ama o grup ilerleyen yıllarda herhalde şeye dönüştü Zeybek değil mi? Zeybek topluluğuna dönüştü. Zeybek topluluğuna. Bugün... ve Özgür katıldı. Ha, bugün de herhalde yine zaman zaman bir araya geliyorsunuz <gülüyor> değil mi Tabi Tabii tabii konserler oldukça yine Hı -hı. beraberiz ama e, konser e, atmosferi çok kötü şu anda. Tahmin yani, ediyorum. Türkiye'de. Tabii tabii. Sonra kadın sesleri topluluğu kadın var. Kadın sesleri topluluğunu yaptık. Ee, 2005'te 2006'da doğru. Başlayıp hı hı hı. 2008 ortasına kadar hı hı. ürettik ama sivil toplum dahil evet, hiçbir doğru. şeyden destek doğru. göremedik doğrusu. Doğru. 17 insanı bir arada tutmak pek de kolay değildi. Doğru. Sonra folk beşli var? Son zamanlarda yine. İşte Kadın Sesleri projesinden yola çıkarak hı hı. E, devam etti bu. Anadolu'nun her tarafından halk türküleri seslendiriyoruz hı. folk beşlisinde. Hı hı. Hı hı hı. Bir de tabii kadim Balkan yolculuğu var. Bir de sanıyorum şu an bugünlerde medeniyetlerin sesi korusu genel ee, sanat yönetmenliğinde de sürdürüyorsun. Aynen. Bizim sevgili Öcal Öcalan arkadaşımızla birlikte. Aynen. 2012 başından itibaren Burada e, aslında analım. Evet, değil mi? Aslında bu arada analım sevgiyle. Evet. Selamlarımızı e, gönderelim. Onun ön ayak olmasıyla, onun geliştirdiği projeyle evet. e, hem Anadolu'dan hem de çevre halklardan geleneksel şarkılar seslendiriyoruz bu koroyla. E, ama evet. çok sesli aynı zamanda. Çok güzel. Öğrenci korosu temel olarak. Bir de albüm var Bir galiba. Bir de albüm var, yakında çıkacak. Ha, merakla bekliyorum baya e, Çıktığı zaman. Haberimiz olur zaten. Keyifle. Şimdi bir şey dinleyelim mi Balkan grubundan istersen? Senin en uzun erimli projen sanıyorum o. Evet. E... Yeryüzü yedi renginden bugüne belki de değil mi abi? Yani... Aynen, aynen. Ne yapalım? bir? Şimdi yeryüzünün yedi rengi apayrı bir dünyayı tabi. Ona Biliyorum. Ona gireceğiz biraz sonra. Eyvallah. Hı hı. E, ogulan Olgun ya da bizim oğlan oğlan kalk gidelim diye bildiğimiz tamam. e, Anadolu'da da söylenen. Tamam. Rumca versiyonu olan filan tamam. bambaşka sözlerle söylenen e, türkünün Gagavuz versiyonunu tamam. e, dinleteceğim. 2010 Cemal Eşitre konser salonunda yaptığımız konserden tamam. bu türküyü dört sesli düzenlemedim. E, solist Selda Koçak Uzuntaş. Uzuntaş yakında da bir tane oğlu geliyor. O hmm. biraz ona da oglan oglan diye selamda göre dermiş olalım Dedik. sevgili Selda'ya birlikte dinyelim tamam. ...nefis bir ee, ...biz çok sanatçıyla ortak işler yaptın... ...Muammer... ...yani işte İvi, Stelio, Orhan... ...Sumru, Brenna Macrimon... Işte ...ne bileyim Teoman... ...Şükriye Tutkun, Sema... ...Tuncel Abi, Tuncel Kurtiz Rahmetli... ...Şenol Filiz, Birol Yayla... ...aynen Cengiz, Onur Cengiz Onural... ...Yeni Türk'ünün albümlerinde yer aldın... ...işte Birol'la bir şeyler yaptın... ...Mircan Kaya... Ee, ...yani bunlar da herhalde senin için... Çok Vallahi, önemli köşe taşları değil mi ee, bu insanlar kayıtlara bakarsanız grup yorumu bile e ee, kayıtlarda çaldım hı hı, hı. E, yurt dışında da sen bir sürü ortak proje yaptın abi hatırladığım kadarıyla değil mi Ammer? yani hem konserler yaptın hem de orada ne bileyim işte Teodorakis'le bile aynı sahneyi paylaştın öyle başlıyor 96'da Penka Pavlova var ben hani takip edebildiğim Petko Dačev e, akordiyoncu Petko'da çarptım. Sonra... Yani. Kişka Savova değil miyim? Kişka Savova. vardı Yunanistan'da hatırlıyorum. tabii Tabi e. onunla bir e, Barış Günü konseri yaptık. Aliki. E, e, 99'da Ka Hı -hı. Kayaloğlu buraya geldi. Aliki Kayaloğlu evet. o, bu, burada yine beraber çaldık. 2000 ve 2005'te Almanya'nın Weimar şehrinde Klezmer workshoplarında öğretmen Hı -hı. olarak çalıştım. Ee, aslında oradan bir kayıt dinletecektim ama sıra gelmedi yani. Olsun, Onu... bir daha evet. bir, bir araya gideriz Muammerciğim. Sen hep yani anlatıyorsun insanları davet ediyorsun ama herhalde birazcık senden de artık yavaş yavaş burada şeyler dinlemenin zamanı geliyor. Bir de şey abi sen bir Brezilya tabi. Tabi Brezilya konseri. Ha, i̇stersen kısaca ondan söz edelim. Ee, Hangi iki seneydi? defa gittik? De Brezilya'ya İlkinde e, orkestram Mediterranea. Akdeniz orkestrası. orkestrası. Ee, konulu bir kimler vardı hangi ülkelerden oluşturuldu hani geçici bir orkestra tabii Anladım. bir haftalık. proje evet proje, proje sendikalar orkestra. birliği değil mi Brezilya sendikalar konfederasyonu işte öyle hatırlıyorum aynen doğru işçi örgütünün kültür kurumu SESK. <gülüyor> nefis Organize bir konser etti. ama yani albüm sonra yayınlanmış kocaman bir salonda halde. hani düşünün ki disk bir e, kompleks yapmış Hı -hı. kültür kompleksi Hı -hı. 1200 kişilik salonu var üç gün o salonda çalıyorsunuz. Evet. Öyle bir ortamdı. Ee, orkestrada Yunanistan'dan, Sırbistan'dan, efendim, Romanya'dan, hı hı. E, İspanya'dan, İtalya'dan, Sardinya adasından tenorlar vardı. Süper. Ee, tabii Brezilyalı, e, Bolivyalı ve Perulu müzisyenler de vardı aramızda. Dur. Yani 22 kişi sahne değdik. Macdapucci yönetmenlerimizden biriydi. Sonra da Folk ile gittin galiba değil mi? Sao Paulo'ya. Evet. Daha sonra da 2013'tü galiba. 2013, 2013 doğru. Folk ile gittik. O zaman e, Türk Devleti Dışişleri Bakanlığı organize etti. E, Türk Halk Müziği konseptinde e, Sao Paulo'da yine aynı şehirde konser yaptık. E, çok güzel oldu. Orada yaşayan Rumlarla, Ermenilerle, Yahudilerle tanıştık. Koca, yani dünya aslında küçücük bir yer gibi Doğru. Artık. Doğru. Bir ortak şeyim var Balkan albümünde katkındı Rock Guide um, to the Balkans. Bizim Yarnı'nayı oraya aldılar. <gülüyor> hani bambaşka biraz kirletilmiş kaynaklardan sonradan insanlar <gülüyor> keşfetti o parçayı. Saray ve Aşk şarkıları diye bir albümme katkın var. Oraya bir besten e mi? Bükreş'te bir Türk müydü? Bir besteyle mi? Şöyle oldu, Pokray Vrela ve Bükreş'te bir Türk diye Hı? E, Hı -hı. benim bestemdi. Pokray Vrela şarkısına, Himzo Polavila'nın yorumladığı çok Hı -hı. eski şarkı müthiş bir ses. Onu e, şey yaptım, Hı -hı. Hı -hı. bağladım. E, Sevdalinka müziğine çağdaş katkısından sanatçıların oluşturduğu bir antolojiydi bu. Hani Damir İmavov işte Anladım, var. anladım. E, Herkes vardı bu projede. Hı -hı. Benden de bir şarkı istediler. Harika. Ee, öyle bir çalışma oldu başka ne yaptık yine albüm projesi olarak gezgini yaptık 2010'da biliyorum. Evet. ona Gezgin... bahsedeceğiz istersen bir şarkıyla yine bir küçük ara ver. kompanya ketencoğundan var mı bir kayıt ee, Var tabii. sıra orada zaten bu da Orhan Orhan Osman tamam. İvi Dermancı bu ve Zeki. bendeniz ama ilginç bir şekilde bu kaydı nerede yaptık nerede çaldık ee, çok iyi not etmemişim hatırlamıyorum Hı. Ee, bir Papa Yohanlu şarkısı. Hı hı, harika. E, şarkısı. Gökyüzü bulutlu, Sinefkese o Dinliyoruz Tinurs. <gülüyor> Yesum or a honeymoon. sine kaise sine bhi Yani ortak çalıştığın insanlardan bir tanesi de bizim Sevimdi ee, Ruhusu Dostlar Korusunda da çalışan sanıyorum ondan da bir kayıt çektirmiş. Şey şey hemen e, ona geçirelim. Işte burada mi? herhalde birazcık açmak lazım küçük yer yüzünü Aynen, aynen abi. İstersen bahset kısaca. Yani şimdi hayatım, daha doğrusu hayatımız hı hı. kulaklarını, gözlerini açan insanlar için hayatlarımız hep bir arayış öyküsüdür. Doğru. Ben de hani. Kendi sesimi dinledim hep. Ee, hı hı. Dışarıdan fazla öneri şey yapmadım, kale almadım onları. Birazcık bunu dikine gittim. Hı hı. Ee, bu projeyi 93'te ilk kez yaptık. Hı hı. Yeryüzünün yedi rengi malum. Bahar yani, aylarında oluyordu hatırlıyorum her e, evet, bahar. Evet. O zamanlar gençlik günleri festivali yapılırdı. Doğru. Harbiye'de. Harbiye'de. Hı hı. E, Muhsin Arturoğlu Tiyatrosu'nda, başka mekamanlarda falan Evet. Aslında 97-98'e kadar değişen kadrolarla her sene yeniledik bunu. Ee, i̇şte e, o günlerde kimi bulduysak çevremizdeki e, alternatif müzisyenlerden, hı hı. Hani Tugay Başarı'ndan tutun. Evet, Tugay. O iş de söylemek lazım. Ee, Berya Özkan'ına kadar. Hı hı. Ee, yani o sene elimizin altında kimler varsa onları bir araya getiren bir çalışmaydı bu bütün dünyadan halk şarkıları söylüyordu. Kurukşam vardı, kırımlı. İlk de ama bence Türkiye'de o. Ee, yani işte mozaik topluluğunu unutmamak Aa, lazım. Tabii, onlar da. Tabii tabii e, bir Şeyler yaptılar. Aklıma o geliyor. Doğru. Ama hani böyle tek tek birey müzisyenlerin katıldığı proje anlamında. Evet. Hı. Evet, onlar bir topluluktu. Biz e, gayet homojen böyle evet. açılıp kapanan. Doğru. Her an değişen. Dağılan toplanan bir <gülüyor> Doğru. şey e, ekiptik. Alman gaydacısından tut. Bir tane sokakta Alman bir gaydacıya rastlamıştım. O birinde katıldı. He. Yine bir Etiyopyalı arkadaşı vardı. Kırar. Hmm. Onların meşhur çalgıları Biraz hmm. Alp'e benzer. Ee, onu çalan biri vardı. O katıldı. Hmm. Yani çok değişik insanlar e, katıldılar. Dinleyeceğimiz kayıda anlatayım mı biraz? Evet. He. Bu açık radyo bağlantılı bir kayıt. Efsanevi açık radyo şenliklerinin birincisinde. 1900 98. 98 ya 97. <Gülüyor> Çok emin değilim şimdi. E, yanlış bir şey söylemeyeyim. 97'de başladı diye hatırlıyorum. <Gülüyor> tamam. 98'de biraz yasaklı bir şey olmuştu. <Gülüyor> ee, iyi anımsıyorum. <Gülüyor> ee, bu yeryüzünün yedi rengini oraya taşıdık. <Gülüyor> Ve yine o günlerde kim müsaitse toplandık. Şarkılarımızı söyledik. Sevim Çetin. Yine 93'ten ilk konserden itibaren aramızda olan hı. çok sevdiğimiz bir Artık arkadaşımız. Çok İzmir'de güzel şimdi. Sesi çok naif, çok tatlı bir insan. Ee, Rusya şarkıları ona söyletiyorduk o zaman. Ee, Ahdevuşki patruşenki adlı bir Rusya şarkı söylüyor. Hı hı. Ee, hı. Çok hızlı çalmışım. O zaman tez canlıymışım belli hı hı. çalışımda. Hı hı. Dinliyoruz. Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Açık Radyo dostlarına ve özellikle sizlere sevgilerimizi, teşekkürlerimizi ve katıldığınız için duyduğumuz coşkuyu belirtmek istiyorum önce. Одно сама любила за речкой за Волгой руля не сясать и нам bir и я грущу Vüçki, padruşenki, sığar hiç ve kah ne bu? Kapsilenki, aracınki, sgarı, zaga varı. Aciyetsi mayo, neden garbila, Ama hani sen hani bana göre bir arkeolog gibi çalışıyorsun. hani Avcı toplayıcı bir insansın. Ben hatırlıyorum yani seninle İstanbul sokaklarının plakçılarını kaç kere böyle tavaf ediyorduk. Hani yeni bir şey var mı yok mu Milyon ve hala öyle. Arşivinden de kısaca söz eder misin? Milyon defa ceplerimiz boşalırdı o günlerde. Biliyorum. Ne var şu anda? Yani nasıl bir arşivin Vallahi... var? Ee, çok büyük bir arşiv. Benim oyuncak müzem orası. Hı -hı. Ee, ne mutlu ki çok geniş bir koleksiyona sahibim ve istediğim zaman istediğimi e, yakalayıp hı hı. E, dinliyorum. Büyük bir dünya var elimin altında. Evet. O dünyayı tabi adım adım e, taş taş ördük. Hı hı. E, dünyanın her tarafından geleneksel müzik arşivi var evde. Nasıl ee, değerlendireceksin peki abi? Yani daha böyle kullanım açık mı? <gülüyor> Aa, hayır yaşarken de bence kullanımı açılabilse keşke bir kurum olsa ona sahip çıkan yani ne bileyim keşke. bir konservatuar ya da başka bir şey. Hani Vallahi gençler e... oturup aradığını orada arayabilse. Hani seni de arayanlara destek oluyorsun her zaman tabii yani. Tabii tabii. Onu ben biliyorum ben en azından. Çok öğrenciyle çalıştık. istediğim bulu bitirme tezlerinde şurada burada ya da Hı -hı. daha spesifik Ama... özel konularda çalışan belgeselci arkadaşlarla çalıştık. Hı, -hı. E... Yani yardım isteyen ve ciddi olan. Bu çok Tabii, önemli benim biliyorum, için. Biliyorum. Ciddi abi. olmak. Biliyorum, yani biliyorum. herkes her şeyi istiyor çünkü. Hı -hı, hı -hı, ee, biliyorum. Ciddi olduğunu anladığım herkese elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Hı -hı. Ama e, dediğim gibi yani genel olarak benim bu hani diplomasız etnomüzikolog gibi hı -hı. davransam da hiçbir etnomüzikoloji bölümünden davet almadım bugüne kadar. Geçen hafta onu konuştuk işte. Selim Kerim konuğumdu. Evet. Yani onlar da hani. Tüm sevdiğim kardeşler. Değerini bilen insanların olması çok güzel ama ne bileyim bir başka ülkede herhalde senin gibi bir insan olsaydı çok farklı. Ya işte kabul ediyorum biraz e, hani aykırı konularda çalışıyorum çok fazla ilgi olmayan konularda çalışıyorum ama gerçekten e, yalnız evet, kalıyorum. Biliyorum. Kendi hissiyatımı paylaşabileceğimiz insanlar biliyorum, çok az. Biliyorum. Bir şarkı daha dinleyelim mi abi. Dinleyelim. Ee, ne var şimdi bu sırada? Bu bir Utrecht. ...kaydı... ...2007 yılından... 2007. ...bir Hollanda turnesi yapmıştık... Tamam. ...Zeybek topluluğuyla... ...Panagioto Mihaleli... Seslendirecek. bu ...İzmir Hatırası albümünde de... ...konağımız oldu zaten... ...harika tamam. bir insandır... Tamam. ...küçük bir kayıkçık... ...parçanın ismi İstanbul'dan... ...geleneksel bir Rum türküsü... ...Ena Trehandiraki... Tamam, süper dinliyoruz... <gülüyor> Thank <laughs> you. Ee, ...Muammer'cim konuşacak çok şeyimiz var... ...bir programa sığdırmak mümkün olmayacak Zamanı aslında. Zamanı güzel kullanmak için kıstık şarkımızı biraz. <gülüyor> Eyvallah. Ee, şöyle bir şarkının hani... 40 yıl hatırı var diye bir söz yoksa da... ...hani ben söylüyorum onu... ...ben ilk seni tanıdığımda bir şarkı dinlemiştim... ...Feriköy'deki konserinde. Ee, ben izninle... ...hem bugün senin doğum günün... ...ben bir doğum gününü kutlamak istiyorum ve... Çok teşekkür ederim. O şarkıyı da Dalaras'tan dinletmek istiyorum. Sen anons eder misin şarkıyı? Ee, şarkı bir Stavros Kuyumcıs bestesi. Hı hı. 1982'de yayınlanmış. Safti poli parçanın ismi. Ee, Dalaras'ın hayatımda çok çok yani bir programlık hikayesi var diye, diyebilirim. Hı hı. Ee, o bakımdan bu parçayı bana hediye ettiğin için çok çok mutluyum. Muammerciğim çok çok gerçekten yarım kaldı bu ama tekrar onu yapalım derim ben uygun yaparız, bir zamanda. Yaparız. Albümlerinden bahsedemedik, üniversitelerde verdiğin derslerden bahsedemedik bir sürü şey var. Paylaşmadığımız çok özel kayıtlar da hala mevcut. Okey. O zaman sözünü aldım. Ee, doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni tanımışım. Umarım uzun evet. yıllar birlikte oluruz. Çok çok teşekkür ederim. Yaşadıkça beraberiz sevgili Ercu. Ee, herkese de sevgiyle selamlar gönderiyorum. Sevgili dostlar haftaya cumartesi 16'da e, Babil'den sonra da buluşmak üzere hepinize esenlikler diliyorum. Dalar asla kapatıyoruz. Çok teşekkürler Muammer. Selamlar. γ ότα μυχτόη με στο μηνγαλόου πέρανίζου μορφή γίνι σεκόζουμος ήλιος καιστέρια μεσα Σε χώμας ήλιος και αστέρια μες ασταχέρια λευκό πουλιά. Altyazı